Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Maddde. Robert Widmark. Yazan Utku Uğlar. Er. Okuyan Ecem Çokan. Asıl ismi Alberto De Laqua olan Robert Widmark, Yeşilçam'da majör bir yapım evinin ana akım filmlerinde en fazla rol almış batılı aktördür. Sireza, <gülüyor> seni gökte ararken yerde buldum ya. <gülüyor> ne oldu bunların? <gülüyor> Sex partisi ha? Beni de davet etsene ya. Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi. Ne parası kardeşim? Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün. Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni. Şimdi ben seni uyutayım da gör. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Çekinmeyin canım, yabancı sayılmam. Ben de aynı ailedenim. <gülüyor> sen bizi ne sandın be? He, konuş. Ha, biz boş durmayalım bari. 14 Mayıs 1944 Roma doğumlu Delacua, jimnastik eğitimi ve strikt deneyimi sayesinde Roma'daki sinestat stüdyolarında çekilen büyük Hollywood prodüksiyonlarında dublörlük yaparak sinema kariyerine başlamış. Dublör olarak yer aldığı ilk film Elizabeth Taylor'ın başrolünü oynadığı 1963 yapımı Cleopatra. Alberto Delacua'nın isminin jenerikte oyuncu olarak yer aldığı ilk film ise 1964'te çekilen Barbarlar geliyor. Delacua kıvraklığı, çabukluğu ve spagetti westernlere uygun tipi nedeniyle o dönem bu türün aranan karakter oyuncusuna dönüşmüş. Önceleri Col Kitoş takma ismini kullanan İtalyan oyuncu, daha sonra Amerikalı aktör Richard Widmark'tan esinlenerek Robert Widmark ismini kullanmaya başlamış. Sempatik aktör Enzo Castellari'nin 1968'de yönettiği Spaghetti Western Altı Yenilmez Adam filmindeki The Kid karakteriyle ilk kez Türkiye'de seyirci karşısına çıkmıştı. 1970'lerde yapımcılığını İtalya ile sıkı ilişkileri olan Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, ilkini ve sonuncusunu Natuk Bayta'nın, diğerini ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği Üç Kağıtçılar, Başbelası ve Babanın Evlatları isimli komedi aksiyon filmlerinde başrolleri sırasıyla Cüneyt Arkın, Sadri Alışık ve Tarık Akan gibi Yeşilçam'ın önde gelen yıldızlarıyla paylaşacaktı. Hayırlı sabahlar sayın Rıza diğer oh, Gözümü açıp şirin suratlarınızla karşılaştığıma göre gerçekten hayırlı bir gün başlıyor demektir. Şimdi rica etsem de arkanızı dönseniz. Giyineceğim çünkü. Hop. Daha sonra sinema kariyerini Arjantin'e devam eden Delacqua, bir süre Hollywood'da şansını denese de 1980'lerde kamera önünden uzak kalacak, Roma'da açtığı dublör okulu ile 2000'lerin ortasına kadar dublor yetiştirecekti. Ancak İtalyan sinemasında aksiyon janrına rağbetin sona ermesiyle azalan ihtiyaç üzerine bir süre sonra dubler okulunu kapatan Delacroix günümüzde Roma ve Bolonia şehirlerinde bıçak atma ve akrobasi dersleri vermeye devam etmektedir. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını <gülüyor> alsın. Al, senin hakkın bu kadar. E, insaf edin ya. İki milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü? Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile hadi. Bas bakalım şimdi. Hadi Aylanda boyunu görelim. Peki öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış. Türkiye sinema sözlüğü. Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.